İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Beti Gülöngen. Evet 13 Ocak yanılmıyorsam eğer. evet 13 Ocak 2012 günü 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında yine canlı yayındeyiz ve konuğumuz Profesör Doktor Şebnem Kurufin Cancı. Çok Kon teşekkürler. Hoş, geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Sağ olun beni çağırdığınız için. Yani yoğun bir gündemin olduğu birçok tatsız ee, ...gelişmenin yaşandığı bir süreçti... Ee, ...günlerde... ...bize vakit ayırdın... ...sağol... Ee, ...bir stüdyoya girmeden önceki haberlerde de... Işte, işte tutuklamalardan bahsedildi... ...ilk haber tutuklamalardı... ...ikinci haber... ...Diyarbakır cezaevi etrafında bulunan kazılardaki... ...işte çeşitli kemiklerde ee, onların ...anların adli tıba gönderilip gönderilmemesi... Böyle ...hoşluklardan bahsederek seni ağırlıyoruz bugün... Ee, ...konuşabileceğimiz birçok konu var... Ee, ...özellikle... ...bir süre önce... Belki bu konudan konuşmak bile seni rahatsız edecektir ama hani yurt dışında aldığın ödülden de bahsedebiliriz. O aslında senin nezdinde ülkemiz için de çok gurur verici bir konu. Ee, kısa bir süre önce dün sanıyorum <gülüyor> gazetelerde vardı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde insan hakları dersi veren bir öğretim üyesinin Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndaki yaklaşımı söyleyeleri. Bütün bunlar herhalde hepsi <gülüyor> senin ilgi alanına giriyor ve bu konularda söyleşebileceğiz. Diyarbakır'dan başlayalım mı? Ne oldu Diyarbakır'da? Evet yani aslında e, hepsi birbiriyle ne kadar ilişkili evet. diye düşünüyorum tabii böyle. E, bugün gerçekten sabahtan beri e, üst üste gelen haberler e, ve hani 30 yıldan fazla bir zaman olmuş. E, muhtemelen hani 30 yıl önce ya da 25 yıl önce e, işkencede öldürülmüş ve sonra gömülmüş insanların kemiklerine ulaştığı restorasyon kazıları <gülüyor> ee, hani bu ülkede restorasyon hangi düzeyde bir restorasyondur neyi restore ediyoruz ve neyi onarma olanağımız var ee, diye düşündüğümüzde aslında çok da onarma şansımız yok ve böylece onarmak gibi bir derdimiz yok bizim evet. sadece üstünü örtmek ee, ve hani sessizleştirerek insanları bu süreci sorgulayacak tartışacak insanları sessizleştirerek Yok saymak gibi bir yaklaşımımız var diye düşünüyor insan. Tabi Diyarbakır cezaevi çok özel bir yer. 1980'ler özellikle 12 Eylül faşist çuntasının hemen ardından orada yapılandırılan cezaevi yönetiminin hani bir Türkleştirme ve Kürtleri tamamen yok etme anlayışıyla yönettiği bir cezaevi, Diyarbakır cezaevi. Tabii o dönemde bütün cezaevleri hani Mamak'ta, Metris'te her biri ayrı ayrı işkencenin çok yaygın ve e, açıktan yürütüldüğü yerler ama Diyarbakır'da bir etnik kimliği yok etme ve dolayısıyla hani Kürt kimliğini ortadan kaldırmaya dönük yaklaşım biraz daha farklı bir perspektif. Hani siyaseti ortadan kaldırma ötesine geçmiş. Hem siyasete yönelik e, hem de kimliğe yönelik saldırı. E, ve e, tabii o dönemde belirsizlikler çok fazla. Diyarbakır cezaevi ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Hı hı. Biz aynı zamanda 78'liler girişiminin de öncülük ettiği bir çalışma. Hani oradaki tanıklıkları da düşündüğümüzde 30 ile 60 arasında ölen insandan söz ediliyor ama hiç kimse gerçek rakamı söyleyebilme olanağına sahip hı hı. değil işte onların bir kısmı bu kazı alanında bulunan kemikler büyük olasılıkla ve hani düşündüğümüzde bu insanlar ve bu insanların yakınları da bu belirsizliği hala yaşıyorlar hı hı. yani 30 yıldır aynı belirsizliği yaşayan ailelerden söz etmek mümkün örneğin hani ya da 20 yıldır gene e, sürekli bir e, yok etme e, ve hani e, sessizleştirme davranışı var. İşte sabah gözaltılar gene biliyoruz. İşte Keskin Genel Merkezi'nde aramalar devam ediyordu en son ben buraya gelirken. E, BDP İstanbul İl. Binasında aramalar devam ediyordu. Leyla Zana'nın evinin kapısını kırmışlar. Aramalar Hı. devam ediyordu. Ee, bu da aynı zamanda bir sessizleştirme operasyonu. Bir yandan hani ortaya çıkan gerçekler varken, bir yandan da onun üstünü nasıl örtülebileceğine ilişkin bir çaba. Dolayısıyla hani Diyarbakır cezaevinde ne olmuştu sorusu yerine Diyarbakır cezaevinde ve bugün Türkiye'de ne oluyor? Hı. Ve gelecekte ne olacak, biz nasıl bir Türkiye istiyoruz, hani birlikte yaşamanın olanakları var mıdır sorusunu sormak belki daha doğru olacak sanırım. Ee, aslında yöneticilerimizin çabası bu değil mi? Birlikte bir arada yaşamamız için yapıyorlar bunlar herhalde. Ne? Evet, <gülüyor> öyle davranıyorlar değil mi? Evet. Ee, teorik olarak, pratik olarak ise <gülüyor> hani çoktan bu ülkeyi bölmüş durumdalar aslında. evet. Hani hem duygu olarak insanlarımız da öyle ee, sanırım hani e, örneğin Uludere katliamının ardından yılbaşında çıkıp bütün televizyon Hı. ekranlarında eğlence programları düzenleyen o medya patronları ve medya çalışanları ve onları izleyip Uludere'de katledilen insanları düşünmeyen insanlar zaten bu bölünmeyi çoktan kabullenmiş Efendim. ve gerçekleştirmiş durumdadır. Çünkü o duyguyu yaşamadığınızda Efendim. Zaten artık bir arada olmanın çok da fazla bir anlamı yok. Evet. evet, evet doğru. Sizi aslında herkes tanıyor isminizden ama yine de hani dinleyicilerimize bir kere daha söyleyeyim İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı evet, öğretim Doğru ya sizsiniz. bir şeyden mi tanımam? Çok hızlı girdik. Ee, evet, hızlı ama gündem evet. çok çıkar artıcıydı evet. ondan yani kusura bak. Adli Tıp Anabilim Dalı öğretimiyesiniz İstanbul Tıp Fakültesinde ve bu 2011 yılında bir e, ...International Medical Peace... ...Uluslararası Tıp... ...Barış Ödülü mü... Evet, ...Türkçesi aldınız... ...tebrik ediyorum... ...bu ödülden biraz başlayalım istiyorum ben... ...oradan hani biraz Tabii. böyle bir hoşlukla başlayalım... <gülüyor> evet, evet, ...çünkü evet. hakikaten... ...konularımız iç karartıcı... Ya, ...teşekkür ederim... ...gerçekten aslında böyle çok birden değil mi... Ee, <gülüyor> ...hani... ...yerlerde sürünerek falan... Ha, ...insan evet. başlıyormuş gibi oluyor... Hani izleyiciler açısından da dinleyiciler açısından da belki e, hani bir olumluluk olması evet. yönünde. Gerçi bu olumluluk da ne kadar olumluluk. Tabii böyle bir ödülü almanın hani geri planı nedir? E, evet ama gene de hani insanın e, emeğinin ya da birlikte yürüttüğü çalışma ve mücadelenin tanınır olması, görünür olması çok olumlu doğrusu. Hani beni geçen yılın sonu o anlamda güçlendirdi diyebilirim. Hı hı. Çünkü işte pek çok meslektaşım hani oturmuşlar ve böyle bir karar vermişler. İşte dünyanın pek çok yerinden meslektaşım. Hani Hangi bu alanda insan bu? hakları. Bu IPNW dediğimiz e, uluslararası işte nükleer savaşa karşı hekimler grubu aslında. Hı hı. E, dünyanın pek çok yerinde örgütlenmesi var. E, ve ee, onlar e, çok uzun yıllardır e, bu alanda hekimlerin hak ihlalleri konusunda hekimlerin e, insanların daha insanca bir dünyada yaşayabileceği koşulları e, yaratabilme konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Zaten 1985'te de e, Nobel Barış Ödülü'nü almıştı bu örgüt Hı. yaptığı çalışmalarla. Gerçekten son derece duyarlı Hani hekim kimliğini gerçek hekim kimliğini O hikmet sahibi Dünyaya ilişkin insana ilişkin duyarlı olan hekim kimliğini taşımaları nedeniyle Hani onlardan ödül almak benim için ayrı bir onurdu tabii ki Ama bu ödül tabii tek başına da bir ödül değil Sonuçta bu bir mücadele Hani biz daha insanca bir dünya yaratmak üzere mücadele ediyoruz Çok uzun yıllardır ee, ve hani bu mücadeleyi e, pek çok alandan, pek çok değişik e, katmandan insanla birlikte yürütüyoruz bir yandan da işte bir yanda diğer bakıcı sahibi var, bir yanda işkenceler var, bir yanda e, mülteciler sorunu var, bir yanda işte depremde zarar görmüş insanlar var. E, ama e, bu alanlarda çalışan hem daha pek çok sayılabilecek alan bu alanlarda çalışan pek çok insanın güç birliğiyle herkes birbiriyle yan yana durarak var olmaya çalışıyor. Çünkü bir yandan da bütün bu çalışmaları yürütürken insanca yaşamdan yana olmayanların da size karşı ciddi bir direnci var. <gülüyor> Ee, o nedenle kolay bir mücadele olmadığı muhakkak e, bu birlikte alınmış bir ödül diye düşünüyorum ben. Yani bu mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz bütün dostlarım, bütün arkadaşlarım. Hani örneğin açık radyoda buna dahil çünkü sesimizi duyurabilmemize olanak Hı. sağlıyor yıllardır. Hani biz bu ülkede işte varız, insanca bir yaşam talep ediyoruz, daha iyi bir dünya talep ediyoruz diyen bütün radyo çalışanlarıyla beraber, işte sizlerle beraber. Sonuçta bu ödül hepimizin ödülü diye düşünüyorum ben. Şevin <gülüyor> Türkiye'de yaptıklarınızdan bahsetti <gülüyor> ama sizin aynı zamanda işte Bosna'dan Güney Afrika'ya kadar ya da Birleşik Milletler'in bu İstanbul Protokolü gibi önemli projelerinde de öncülük yaptınız. Bütün bunların, bütün bu çalışmaların bir genel olarak değerlendirilmesi sonucu herhalde bu o, ödül verildi değil mi çok hoş konu verici bir şey ee, evet aslında e, tabi son dönemde e, bir de benim hakkımda açılmış pek çok dava vardı <gülüyor> tabi bunlar aslında kişisel davalar gibi görünmekle yani. birlikte yani yapılmış çalışmalara yönelik davalardı ve tabi ben e, bildim bileli yani bu tür davalarla uğraşıyoruz herhalde bir 25 yıl falan oldu sürekli biri biter biri başlar bazıları uzun yıllar bitmez işte 10 yıl 15 yıl falan sürer Türkiye'nin genel hali bildiğimiz hali. Hem o davalarla ilgili e, Baro'dan, Norveç Barosu'ndan izleyiciler katılmışlardı davalara. Onların çalışmaları vardı. E, Lüksemburg e, Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyesiydi zaten benim ödül konuşmamı yapan. E, o da aynı zamanda Gene bu davaları izleyen gruplardan da hem o davalar hem bu yaptığımız çalışmalar çok uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar ve özellikle de tabii Birleşmiş Milletler belgesi olan İstanbul protokolü yani işkencenin etkin soruşturulması ve belgelenmesi kılavuz kitabı üzerine yürütülen çalışmalardı nedeni. Çok iyi. Evet, gerçekten ee, konudan konuya atlıyoruz ama e, hep aynı e, bakış aynı e, pencereden bakış. Müzik arası versek mi acaba? Peki. Müzik arası verelim. <gülüyor> o zaman evet 18 dakika geçmiş. Peki ilk parça Fransızca parça. Onunla başlayalım bu üç parçayı dinleyecektik. yine her zaman gibi. Parçanın adı BUM. <gülüyor> La pendule fait tic-tac-tic-tic tic, tic. Les oiseaux du lac pic-pac-pic-pic Glou-glou-glou font tous les dindons Et la jolie cloche ding-ding-don Mais boum, quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Boum, il chante Loving-Gloum Au rythme de ce boum Qui redit boum à l'oreille a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres y'a du lila et y a des mains tendues sur la mer le soleil va paraître boum, l'astre du jour fait boum tout avec lui dit boum quand notre coeur fait boum boum le vent dans les bois fait ouh la bichose à bois fait mèh la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac mais boum Quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum L'oiseau dit boum C'est l'orage Boum L'éclair qui lui fait boum Et le bon Dieu dit boum Dans son fauteuil de nuage Car mon amour est plus vif Que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille Et s'il fait boum, s'il se met en colère Il entraîne avec lui des merveilles Boum Le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum boum. 94.9 dik açık radyo'dayız. Önce sağlık programında şu alter'dan denedik ilk parça bum ismini taşıyordu. Biz de stüdyomuzda bizi kırmayıp gelen sevgili Şebnem Gorfin Canj ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Bit. Evet. Sizin bir röportajınızda var diyorsunuz ki konu insan hakları ve Türkiye olunca elbette işkence de konu başlıklarından biri veriyor diyorsunuz. Gerçekten de hani son günlerde de televizyonlarda da izlediğimiz kameralara takılan bir takım işkence ne diyelim ol vakaları, olayları var. İşkence davaları gündemde. Tabii biz bunları görüyoruz bir kısmına artık şahit de oluyoruz belki bu kameralar aracılığıyla ama... ...nasıl gidiyor bunlar? Sonuçları ne oluyor? Ceza alınıyor mu? Ee, bu işkence davaları ne durumda diye soralım. Şimdi ben bu sorusuyla beraber... ...sayısal olarak başvurulara baktığınız zaman... ...2010'da bir azalma var gibi. Ama buna karşılık toplumsal örneğin... ...polisin davranışı falan... ...o da bir tür şiddet olarak kabul edilebilir mi? Çünkü orada da çok büyük bir vahşet... ...çok büyük bir hırslan... Ee, ...ve çok vahşici. İlginç yani yere düşen bir kişi... ...20 kişinin aynı anda tekmelemesi... Bu bize anlatılan hani ulusumuzun erdemlerinin arasında bunu görmemiştim ben hiç böyle bir şey değil mi ilginç? Evet bu benim sorduğum şeyde de mesela bir kadını karakolda evet, inanılmaz evet. bir şekilde dövülmesi olayı var ve İzmir'de kameralar efendim. İzmir'deki evet, evet. kameralar çekmişti. Evet bu bağlamda biraz konuşalım bu arada istersen. Evet evet. Ee, aslında 2010'da e, bizim başvurularımızda bir azalma oldu ama 2011'de neredeyse %50 bir artışla e, beraber gidiyoruz. Ee, şöyle aslında bizim 2004- 2006 arası başvurularımızda bir azalma ama sonra yeniden bir yükselme eğilimini de görmek mümkün. Bir de tabii Türkiye İnsan Hakları Vakfı başvurularını tek başına bir veri tabii. olarak alabilme olanağımız yok. Çünkü Hani vakfa başvuran, tedavi alma ihtiyacı olanlar e, üzerinden bir tanımlama yapmış olacağız. E, ne yazık ki hani bu Türkiye'deki tabloyu tam olarak göstermiyor. Hı. Hı. E, özellikle hani böyle 20 kişi tarafından tekmelere maruz kalan insanlar da hani e, zaten böyle bir tablo olan Türkiye'de hani başvuru e, yapma düşüncesinde bile olmuyorlar. Çünkü Hı -hı. hani böyle bir tabloyu bekliyorlar. Hiçbir ümitleri yok yani. Bir, bir şey evet. E, ya bir şey ve bundan olmadı. bir iş, bir sonuç çıkacağını düşünmüyorlar. E, çünkü Türkiye'de e, çok ciddi bir sorun var. Cezasızlık sorunu. Hani Hı -hı. aşamadığımız Hı -hı. sorunlardan birisi bu. E, bu şiddet davranışını gösteren e, işkence uygulayanlar korunuyorlar Türkiye'de. Yani e, Açıkça hani değişik kesimler tarafından korunuyor siyasi irade başlı olmak üzere tabii ki onun verdiği mesajdır zaten e, sonuç olarak yargıya ya da hekime ya da hani bütün bu e, eylemlerde bulunan insanlara e, hani e, Aslı olarak Anlı Arend'in bu kötülük üzerine yazıları hmm. e, çok ilgimi çekiyor benim son dönemlerde. Çünkü hani herkesin kötü olabilme potansiyeli evet. E, evet. son dönemde görebilme olanağımız var. Sonuçta tabii onlar görevli görevini yapıyorlar herkes gibi. Yani e, Nazilerin yaptığı gibi Gestapo'nun yaptığı gibi e, Mussolini'nin emirlerine uyan kara gömlekliler hmm. gibi sonuç olarak e, onlar da görevlerini yapıyorlar. Emre itaat ediyorlar. İtaat davranışını geliştirebilmek önemli bu ülkede. E, tam da o itaat davranışını geliştirmiş olduğumuzu görebiliyoruz. Çünkü işte bir kadının üzerine e, iki polis saldırırken ve ciddi bir biçimde hırpalarken kadını diğer polisler de e, aralarında kalem alışverişi yapıyorlar, konuşuyorlar <gülüyor> e, ve çok doğal kabul ediyorlar bu olayı. E, sonrasında hani bunun görünür olması. Tabii bu çok olumluluk. Bir yandan da böyle bir görünür durum olması. Var. Evet, hani görünür olması, bunun sosyal medyada paylaşılır olması. Evet. Ama mesela sosyal medyadaki yorumlara baktığınızda bu kadının mesleğiyle de eee pek çok meşhurulaştırma aracının kullanılmaya çalışıldığını evet. da görüyoruz bir yandan. Evet. O yüzden hani tam yerine oturuyor mu? Oturmuyor. Engin Çeber davasında evet. biz çok sevinmiştik çünkü ihbali davranışla suçu işlemiş olmaktan cezaevi ikinci müdürü de e, yargılamaya katılmıştı ve ceza almıştı. Hı hı. Hekim ay, benzer şekilde ama sonra ne oldu? Karar bozuldu. Hı. Hani yüksek yargı yargının hani olumlu bir takım girişimlerini de engelledi. E, yargı zaten kendi başına sorun yaşıyor çünkü... E, Hemen anında memura mukavemetten evet. e, suç duyurusunda bulunan kolluk görevlilerinin e, iddianamelerini hazırlayarak soruşturmayı başlatırken işkence iddiasında bulunanların ki yıllar sürüyor soruşturmanın başlaması. Eğer üzerinde durmazsa ve çaba göstermezse zaten soruşturmada başlamıyor. Aslında çok sancılı ee, bir hukuk sistemi değil mi? Çok çok şey. E, i̇nanılmaz. E, soruşturma şey. başlıyor. Bu kez e, hani... Dava ile ilgili problemler oluyor ya da ceza almıyor. İşte çok yeni. Örneğin gene bir davada işkence'nin yeterli delildir bulunmadığı kararı verildi. İşkence'nin yeterli delilleri bulunmadığı kararı verilen o mahkemenin değerlendirdiği olguların önemli bir kısmını ben muayene ettim. Hangi yeterli olmayan delildir acaba? Üstelik mahkemeye de tanık bilirkişi sıfatıyla çağrıldım ve orada da anlattım. Ve hem Türkçe hem İngilizcesi yayınlanmış olan işkence atlasını da yanımda götürerek hani tek tek i̇şte işkencenin bulguları nedir, ne olabilir, nasıl tanık koyuyoruz nasıl bunu hani ayırıcı tanısını yapıyoruzu e, anlatmama rağmen bunlar yeterli deli sayılmıyor. Değil. Hangi delildir o zaman? Yani benim hekim olarak bunca yıldır çalıştığım işte 20 yıldır dünyanın her yerinde e, bilgimin sınandığı koşullarda bu bilgiyi Reddetme hakkını kim bulabilir kendisinde sorusunu? Ama siz çok ilginç bir şey söylüyorsunuz şu anda gerçekten. Çünkü o zaman mahkeme bir bilir kişinin bilir kişiliğini de kabul etmemiş gibi bir durum oluyor. E, e, çok doğal değil mi buna şaşırıyorum? Yani. Çok doğal yani. Bunu yani işte, duyuyoruz yani bu, bu, ama bu, bu, bu, bu politik konularda şey. Tabii. E, kabul edilebilir bir şey değil en azından. Elbette de değil tabii ama yani bu, bu artık bunun olduğunu hayret etmiyorum en azından yani. yani kabul etmiyorum da hayret etmiyorum. Ee, biraz önce bu e, hani video görünüyor e, bunun e, görselinin işte çeşitli e, sitelerde yayınlanması bu olumlu tarafı ama e, buna karşılık e, toplum tarafından daha rahat paylaşılmasına karşın insanların kanıksamaları ya da işte şu mesleği de icra ediyormuş su testi su yolunda kırılır filan gibi yine sizin bir yazında bu ölünün düşman olarak algılanması halinde ölüyor saygıyı içeren geleneklerimizin yok sayılması. Bu da beni çok çarptı. Çok güzel bir tanımlamaydı bu. Yani ölüyü ya da suçluyu düşman olarak algıladığın zaman orada hukukun objektifliği, işte de, temel ilkeleri, evrensel bir takım e, bakışlar falan ortadan kalkıyor galiba. Ee, Peki kimler arasında çok... kalkıyor? Bırakın bu, bu, hani halkın arasında. Evet. Hekimler arasında kalkıyor şey. öğrencilerimizin tartışmaları e, yıllar içinde çok, istikçe, çok tehlikeli mi? boyutlara ulaşmaya başladı. Örneğin şöyle diyebiliyorlar ama o terörist ben ona evet. sağlık hizmeti vermem ama ben onu kelepçesiz evet. muayene etmem ama ben onu polissiz muayene etmem. Ee, ve her seferinde e, ben savaş halinde dahi düşman askerine sağlık hizmeti sunma yükümlülüğü olduğunu anımsatmak zorunda kalıyorum meslektaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza. Hani ne kadar tehlikeli bir durum bu. Hani ölüyü ötekileştirmekten... E, ha, canlısını anladık da. Hani <gülüyor> e, canlıya e, korkunç bir ötekileştirme davranışı ve her alanda... Her meslek grubunda. <gülüyor> Tabii bunun en tehlikelisi bence sağlık alanında. Çünkü sağlık çalışanları gerçekten ayrımsız değil mi? Tabii. Herkese sağlık hizmeti sunma yükümlülüğü taşırlar Ama e, böyle olmadığını görüyoruz. Bu yaklaşımın benimsenmediğini görüyoruz. Yani yeminde de bak değil mi? Dil, vicdan, ırk. Evet, Hiçbir ayrım evet, gözetmeden. <gülüyor> her aşamada örneğin... Ee, yeni e, grupları da hani ayrımcılığa uğrayan ve bizim fark edebildiğimiz yavaş yavaş ancak fark edebildiğimiz grupları da dahil ederken ayrımcılığa uğramamaları yönünde örneğin 2006 yılında Dünya Tabipler Birliği cinsiyetin yanına cinsel yönelimi de ekledi ayrımcılık açısından. Çünkü gördük ki onlar da ciddi bir ayrımcılığa uğruyorlar dünyada. Ee, biz yenilerini eklemeye çalışırken tartışırken Hı. bir taraftan da e, başka yeni işte ayrımcılık alanları yaratılıyor. İşte bunlardan işte terörist olmak biri olabilir e, ya da işte... Şimdi kendi zaten... ana dilinde konuştuğu için ve ifade edemediği için deminde koluk istemiyor. Hizmeti alamamak olabilir. Yani... Şimdi zaten tamam. diyorum kolunu sallasan terörist yani. Ha bir de bu Uludere'nin şöyle bir değdiğini evet. terörist. Uludere'nin dışında daha da e, korkunç belki de aynı korkunçta hani Vanda olup bitenlerden sonra e, tabi herkes değil belki ama hani onlar Kürttü. Oh beter olsun sen askere polise ateş açar mısın? işte Allah belanı verir gibi böyle söyleyeler hani bir bir iki tane böyle zıpır e, televizyon e, spikerinin konuşması değil sadece bu toplumda da bunu söyleyen bu şekilde dile getiren düşünen vardı yani e, gerçekten örneğin e, bazı basın organlarının hani hala Türkiye Türklerindir lafı nasıl oluyor insanlar nasıl rahatsız olmuyorlar ya da bunun hakkında ne düşünüyorlar ilginç değil mi çok dikkat çekilmiyor bu konu. Yani Adapazarı, Gölcük depremi sırasındaki dayanışma ruhu ve yardımlaşmayla Van depremi arasında çok ciddi fark olduğunu biliyoruz. Aynen. Yani Van depreminde e, yaşananlar sonrası işte bir yardımlaşma, destek e, orada yaşanabilir koşulların sağlanmasında e, çok ciddi sorunlar oldu. Pek çok çocuk yanarak öldü uygun Aynen. koşullar yaratılmadığı için. E, soğukta Kalmak zorunda, açıkta kalmak zorundaydı bu insanlar yardım gelmediği için ve üstelik ayrımcılık öyle boyutlardaydı ki bizim Van'da bir ofisimiz var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın mültecilere hizmet götürmek evet, üzere kurulmuş mi? bir ofis hukuki yardım amaçlı ama tabii ister istemez orada hem arkadaşlarımız gittiler, ziyaret ettiler, yerinde incelemeler yaptılar. Belediyenin organizasyonu yapmasını engelleyen evet. bir tutum yaşandı. Çünkü belediye BDP'li BDP belediyeydi. Şimdi ayrımcılık bu boyuta gelmiş durumda. Ortada Hı. bir felaket var. Ee, hani doğal ama ne kadar doğal acaba bu felaket gerçek evet. anlamda? Bir yandan da insan eliyle yaratılmış, hatta evet, devlet evet. eliyle yaratılmış boyutu Bina. var bunun. Çünkü orada en iyi organizasyon yapabilecek olan yerel yönetimken, yerel yönetim başka bir partiye bağlı olduğu için siz onu tamamen dışıyorsunuz evet. ve organizasyonsuz bir ortamda insanları soğukta, aç, açık e, ya da hani ısıtılan ama ısıtıldığında zehirlenilen, yanılan bir ortama mahkum kılıyorsunuz. Ne enteresan değil mi yani e, siz de insan hakları mücadelesi işte derneği vesaire bu çalışmaların içindesiniz ama şöyle bir baktığınız zaman hani bir yol alındığı değil de şu konuştuklarımızdan ne kadar insan hakları konusunda da sınıfta kaldığımız ne yani, kadar geri gittiğimiz belki söylenebilir. Bir tek, bir tek şey var değişen yani işte özür diliyorsun dilemiyorsun ne kadar çok aslında gündeme geldiği için söylüyorum özür dilenecek konusu var şu Cumhuriyet tarihinin. İşte dersimden başladı, böyle böyle varlık vergisinden bahsediliyordu dün. İşte 1915'ti, şuydu buydu falan bir sürü şey var. Ama e, eskiden bunları konuşmuyorduk. Onun için büyük bir nefret de ön plana çıkmıyordu. Şimdi konuşuyoruz. Aynı bu İzmir'deki olaydaki o videonun görmesini konuşulduğu zaman da karşımıza e, o oh olsun beter olsun bir daha da yaparız gerekirse söyleyebilir çıkıyor. Bu çok ürkütücü bir şey. Aslında bütün dünyada bu milliyetçiliğin, bu ulusalcılığın yükselişi söz konusu galiba. Bir üniversitenin, Bosna deneyimlerin falan var. Ama çok tehlikeli tabii yani. Türkiye'de de çok biraz daha sert gidiyor galiba. Pardon. Tabii çatışma yaşanması kaçınılmaz. Aslında hani çok yolu almadık ya da geriye düştük mü? Hayır ben öyle düşünmüyorum. Örneğin Türkiye'de 1980'lerde işkence üzerine konuşulduğunda bu sizin tutuklanma ve işkenceden geçme nedeninizdi. Hani işkence dediğiniz anda zaten... Hiçbir şansınız yoktu yani Bugün en azından Türkiye'de işkence olduğunu söylüyoruz Ve bu evet, işkence üzerine Hani daha etkin neler yapabiliriz Tartışabiliyoruz ee, Az da olsa etkin çab Çaba sonlarımızın Sonucunu aldığımız durumlar da var o yüzden tabii e, bir değişim var. Olumlu yönde zaman zaman değişimlerinde olduğunu görüyoruz. Mücadelelerimizden sonuç almıyor değiliz ama... ...hani bunlar da bizim istediğimiz hızla yürümediği zaman zorlanıyoruz. Örneğin konuların tartışılabilir olması... ...yani Dersim katliamının, Ermenilerin, evet. Yahudilerin, Rumların... E, ...bunlara yönelik katliamların tartışılabilir olması... ...bugün çok önemli bir evet. noktadır. Yani bunları e, bugün eğer ifade edebiliyorsak... Bir yere geldik evet bu bir yandan duyarsızlaştırmayı diğer yandan daha fazla çatışmayı gerektiriyor belki ama çatışma doğru. olmadan çözüm olamayacak evet. yani bu çatışmaları kendi içimizde dışarıda diğer gruplarla gerçekleştireceğiz ki zaman içinde bunlardan süzülen Akılcı bir bakış açısı da ortaya Evet En azından diye konuşulabiliyor tarih sözlediğim gibi birçok insan bilmiyordu bile belki. Bu ee, tabii sonuçta resmi tarih okuduk hepimiz ee, çok uzun yıllar resmi tarih bilerek geldik bugüne. İşte satır aralarından başlayan, bugün su yüzüne çıkmış bir takım adımlar var. Kimin aklına gelirdi 24 Nisan 2011'de Taksim'de bir oturma eylemi ve orada işte özür diliyoruz diye insanların olabileceği. Hani bunlar önemli gelişmeler. Evet, bütün kabaat Fransa ihtilaline deyip Biraz önce senin kötü insanlardan bahsettin. Gel sana bir iyi insandan bir parça çalayım. Neşet Ertaş dinleyelim Kaşların Karasına. Kaşların garasına, kaşların arasına kurban var. kurban var, Kurban kurban Anca sen melham oğlum, anca sen melham oğlum. Gönüm yarasına, gönüm yarasına, gönüm yarasına, gönüm yarasına. Ince dilinden, yarım tatlı dilinden, yarım bir hatıra ver bana zülçüm tezinden, yarım. Aşların darı kara açtı varıma yara varıma açtı yara açtı varıma yara varım açtı yara Başka tabi istemem, başka doktor istemem, sensin gönlüme çare sensin derdime Çare sensin derdime. Sensin derdimi çar ince belinden yarım tatlı dilinden yarım bir hatıra ver bana zülfin kelinden ya. Fıdilinde seni bir hatıra verir Bana ince belinden yarimin tatlı dilinde yarim bir hatıra ver. Bana zülfün 13 Ocak Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da ilk önce Sağlık Programında Profesör Doktor Şerban Korutinci öğrencisiyle söyleşimizi sürdürüyoruz ve Neşet Derttaş'tan Kaçların Karasına isimli parçayı dinleyerek son bölüme geldik. Evet betikül. Son bölümde bir de bu son dönemde işte öğrenci tutuklamaları da beni çok etkiliyor aslında hakikaten cezaevlerindeki durumlar uzun tutukluluk süreleri hepsi bir yana. Öyle eğitiminden ayrı kalan, işte iki yıl, üç yıl uzak kalan öğrencileri biliyoruz ki hala tutuklu bir kısmı. Ee, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl gelişmeler var bizim belki takip edemediğimiz? Ee, tabii, hani Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi uzun tutukluk süreleri. Ee, soruşturma'nın açılması bile bazen yıllar alabiliyor. Ee, öyle olunca da tabi soruşturma açılmadan gözaltına alındığında kişiler e, yıllarca e, cezaevinde tutuklu olarak kalabiliyorlar. E, yani şöyle de, cezaevi nüfusunun yarısı Türkiye'de tutuklu. Ee, Bunu diğer ülkelerle kıyasladığın zaman şimdi, yani, bu kadar yok yani mi? Hayır, hayır. Böyle yani <gülüyor> hüküm, giymemiş, hüküm giymemiş, giymemiş soruşturma aşamasında ya da işte yargılama aşamasında olan, kovuşturma aşamasında olan insanlar bunlar e, yarısı. E, tabii e, bu çok ciddi bir sorun çünkü soruşturma aşamasında e, tutuklama tedbirine başvurmak aslında beklenen bir durum değil yargılama süreci açısından. Ee, soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra tutuklama gerçekleşir demokratik ülkelerde e, sistemin doğru işlediği ülkelerde ama demokratik ülkelerde zaten insanlar basın açıklamasına katıldığı için insanlar bir gösteriye barışçıl bir gösteriye katıldığı için insanlar kendi ana dilinde bir açıklama yaptığı için insanlar e, belli bir takım yazarları okuduğu için de gözaltına alınmazlar ya da yazdıkları için Gözaltına alınmazlar ve tutuklanmazlar. O yüzden tabii demokratik e, olduğu iddia edilen ülkemizde, sözde demokrasiyle yönetilen ülkemizde e, cezaevleri çok ciddi başlı başına bir sorun. Ve burada tabii öğrenciler en büyük sorun katmanını oluşturuyor. Çünkü bu gençler eğitimlerine devam ediyorlar, edemiyorlar tutuklanmayla birlikte. Uzun tutukluluk süreleri bunların hatta <gülüyor> okuldan, ile sonuçlanabilecek bir takım başka e, dinamiklerin işlemesine neden oluyor. E, ve tabii bunun yanı sıra e, koşulların çok kötü olduğunu cezaevinde özellikle tecrit, hücre cezası, disiplin cezaları <gülüyor> uygulamalarıyla birlikte insanların e, bu durumdan ciddi biçimde etkilendiğini hele genç insanların... E, ruhsal anlamda da bundan etkilenerek çıktığını e, biliyoruz. E, hepimiz biliyoruz işte Mahmut Hanınak'ın e, evet. başbakana gönderdiği e, mektup e, biliyorsunuz sakıncalı bulunarak iletilmedi. Ama hepimiz içeriğini biliyoruz. E, neyse ki hani evet. bir yandan da bunu paylaşabilme olanağımız var. E, hani çıplak soyarak arama tedbirinin uygulanması hangi makul gerekçeye dayanılarak yapılmaktadır cezaevlerinde? Hani böyle bir uygulamayı yapmak tamamen aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğu zannedilen bir takım davranışlarla bu insanları aslında işkence yapma amacını taşımaktadır. O nedenle hani işkenceye tekrar geri dönüyorum. Hani bu kadar hiç kimsenin üzerinde belki de düşünmeyeceği, önemsemeyeceği bir durum bile çok ciddi bir işkence e, olarak tanımlanacak eylemdir bir yandan da. Siz cezaevine insanları her alışınızda e, bilmem kaç noktada e, avukatla görüşmeye gittiğinde yine aynı şekilde bilmem kaç noktada en az altı. Yan, yanılmıyorsam noktada arama yapıyorsunuz ve bu arada bunu tamamen soyarak hatta vücut boşlukları araması yapmaya kalkıyorsunuz. Ee, hani bunlar artık sıradan davranışları haline dönüşüyor. Kimdir bunu yaptığınız kişi? Bunu yaptığınız kişi daha önceki dönem milletvekilliği yapmış bu ülkede. Ee, hani onun dışında hukukçu kimliği olan, özellikle meslektaşınız bu insan. Sonuç olarak hani o yüksek Yüksek yerlerdeki yargı mensupları da normal koşullarda görev yapan yargı mensupları da baktığında bir diğeri de yargının unsurudur. Ee, sonuçta hani e, farklı konumlarda oturuyor olabilirler yargılama odasında ama onlara evet. bir yargının ortak bir yargının unsurudur. Ee, ve bir gün bunun kendilerine de geleceği kendilerine de bu sıranın geleceğini hiç düşünmemektedirler. Dolayısıyla hani cezaevleri çok ciddi bir sorun, nüfusu inanılmaz artmış durumda. Yani bir iki yıl öncesine kadar hani yüz bine geliyor derken şimdi yüz yirmi beş bin, yüz hmm, otuz bine doğru bir çıkış var. Bir de bu hızla giderse hani bu bir geometrik artışa dönüştü. Hani aritmetik bir artış da değil artık. Yani böyle biner biner gidiyor. Her gün baskınlarla 30'ar 50'şer güzel er kişiler gözaltına alınıyorlar ve cezaevine konuyorlar tutuklu olarak. Ne kadar süreceğini hiçbirimiz bilmiyoruz bu yargılamanın. Hani peki yeni cezaevleri mi yapılıyor yoksa eskilerin üzerine insanlar daha e, kalabalık koğuşlara mı? E, Henüz tamamlanmış konuluyor? cezaevleri yok ama tabii cezaevleri yapılıyor. O da bir e, sektördür belki Türkiye'de. Yani yeni bir cezaevi evet, evet. sektörü de oluştu o zaman. <gülüyor> e, tabii bir de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde var zaten cezaevlerinin özelleştirilmesi ile ilgili ha, bir evet. durum var. Var mı bu konuyla mu? <gülüyor> evet evet ve çok gelir ki ...getirici bir faaliyet. Aynı... E, ...sağlık sektörü olduğu gibi... de e, evet bir bu kalmıştı... ...doğru. E, ama ciddi bir... ...gelir getirici faaliyet olarak... ...düşünülüyor. Üstelik biliyorsunuz... ...çalıştırılıyorlar <gülüyor> bir kısmı bu insanların... Hmm. E, ...ve... E, ...emeğin sömürüsü de söz konusu... ...oluyor dolayısıyla. Çünkü onların ürünleri... ...piyasaya arz ediliyor... ...ama o emeğin karşılığı... Tabii, e, ...bu çalışanlara... ...verilmiyor. Dolayısıyla hani neresinden baksanız mücadele edecek ve işte üzerinde durulması gereken pek çok alan var. Evet yani bu kalabalıklaşıyor sonu gelmiyor falan dediniz. Aslında ona bir çözüm önerisinde bulunmuştu Profesör Çeçen. Demiş ki insan Hakları Komisyonu'nda Türklere yönelik bir doğum kontrolü yapılırken Doğu Anadolu'da yoksul Kürtlerin 10 tane çocuğu var. Ben araştırdım. Baktım ki Dünya Bankası fonlarından da bunlara para aktarılıyor. Uzatmayayım. Ee, doğu'da da çok sıkı denetlenen bir doğum kontrolü istiyor o nüfusun azaltılması için. Bunu isteyen tekrar altını çizeyim eğer atladıysa e, dinleyiciler. Prof. Dr. Anıl Çeçen bir gazetedeki haberin yalancısıyım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde insan hakları dersi veriyor. Ee, tabii e, Türkiye adına çok talihsiz bir durum bir yandan da. Çünkü e, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'nin en köklü hukuk fakültelerinden biridir. Yani İstanbul Hukuk'tan sonra en köklü hukuk fakültesidir ve bugünkü Yargıçlar, bugünkü savcılar, bugünkü avukatların önemli bir kısmının evet. hocalığını yapmış bir insandan söz ediyoruz. İnsan evet. haklarına bakışını, evet. kimliğe bakışını, bu kimliklerin hani nasıl yok edilebileceğine dair teoriler üreten bir insan hakları profesörünü düşündüğümüzde bu ülkenin insan haklarının bu durumda olmasını şaşkınlıkla karşılamamak gerekiyor. Yani senin söylediklerine bir başka e, e, belki hani e, örnek e, hani insan hakları dedi, insan hakları aslında e, normal barış koşullarında geçerli olup e, savaş koşullarında geçerli değildir diyor. Tam aksini düşünüyorum ben aslında hani e, belki o, o savaş koşullarında olan koşullarda daha da özen gösterilmesi ön plana çıkması gereken bir şey. Bu nedenle işte doğu dolu bitenler de insanlık, insan hakları konusunu araştırmamalı diyor. Neyse uzatmıyorum ama yani demek ki yaklaşımlarda böyle bir taraflara kayıyor. Tabii bilgi eksikliği var burada. Çok ciddi. Yani bence e, ben şunu düşünüyorum. Bazen öğretim üyeleri okumuyorlar mı acaba? Yani dünyada ne olup bittiği konusunda bir araştırma yapmıyorlar mı diye düşünüyorum. Uluslararası sözleşmeleri bilmez mi bir hukuk profesörü? Savaş koşullarında tabii ki daha özel, daha özenli Değil bir takım mi? kurallar oluşturulmaktadır. Evet. Peki bu son dönem hükümetin çalışmaları konusunda ne tür ilerlemeler var? Var mı daha doğrusu? Mesela işte şiddet gören kadınlara ilişkin olsun veya insan haklarında bir adım ileri götürecek bir hareket olsun. Bununla ilgili bir taslak bir çalışma var mı? Şimdi, Garip bir e, soru oldu bu kadar şeyin üstüne ama yo, hani aslında umut diye, ediyoruz. var. Şöyle işkenceye karşı sözleşmenin Seçmeli protokolü onaylandı geçtiğimiz yıl. Bu bence çok önemli bir gelişme. Neden? Çünkü bir denetim mekanizması kurmayı hedefliyor, izleme mekanizması kurmayı hedefliyor seçmeli protokol. İşkencenin yapılmadan önlenebilmesi amacıyla. Dolayısıyla böyle bir izleme kurulu oluşacak bir yıl içinde bu Sözleşmenin ek protokolü onaylandığı tam, tarihten itibaren. Tam ne dediniz işkenceye karşı? işkenceye karşı sözleşmenin seçmeli protokolü. OPKET dediğimiz Optional Protocol e, Convention Against Torture'ın e, onaylanmış olması e, 2011 sonuna doğru önemli bir gelişme diye düşünüyorum ben. Yani epeydir bekliyordu tabii e, bu hükümet döneminde bu kadar süre beklemesi nedendi hani onu tartışabiliriz ama en azından onaylanmış olmasını ve resmî gazete yayınlanmış olmasını bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Tabii burada izleme kurulunun oluşması hani Türkiye için izleme kurulunun oluşmasını tartışmamız gerekiyor bu bir yıl içinde çünkü. İşte Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ya da il insan hakları kurulları, ilçe insan hakları kurulları, cezaevi kurulları falan bunları izleme mekanizmasının parçası haline getirmek gibi bir çaba var. Hani buna karşı durmak gerekiyor bütün Türkiye olarak çünkü bu sonuç olarak. Devletin sorumluluğunda bir yapılanma. Oysa izleme kurulları, izleme evet. mekanizması tamamen bağımsız olmak zorunda. Bu tip şeyler e, dik, konulara, bağımsızlığa e, dikkat edilir mi ülkemizde? Edilmediğini biliyoruz. O yüzden hani onu yapabilmek için elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor. E, tabii bu arada hani biz tartışıyoruz. Örneğin dünyada da. Bu izleme mekanizmaları için ya da bu birimler için ihale açılabildiğini ve ihalede kazananların bu sistemleri yürütebildiğini de biliyoruz. Evet. Yani piyasa ekonomisinin hakimiyetine de açılabiliyor bu alanlar. Yalnızca hani bağımsızlık ediliyen değil, hani piyasada en iyiler kazansın şeklinde bir yaklaşımda olabiliyor. Bu senin cezaevleri için hani kapital en başarılı alanlarından bir tanesi demiştin cezaevlerini tanımlarken ona benzer bir şey. en başarılı yaklaşılanların bir tanesi. Bu çok genişledi değil mi Allah'ın yani? Çok, çok, çok. Hem dünyada hem ülkemizde. Evet, evet. Yani, Tam baksana yani cezaevlerinin özelleştirilmesinden, şey, özelleştirilmesinden denetiminde hani yine özel şirketlere denetim yaptırılmasına kadar konuşuyoruz şu anda. Evet, evet, evet maalesef. Evet. Tabii olumlu bir başka şey tutukluluk sürelerini kısaltmaya hedefli ya yani evet, düzenleme yapıyorlar. Evet, onu da Şimdi bir yılla sınırlandırma tabi dünyada öyle Avrupa İnsan Hakları bir Mahkemesi'nde buna ilişkin kararlar var. Ee, yani değişiyor ama bir yılı aşmaması e, önerilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da zaten Türkiye adil yargılama hakkının ihlalinden pek çok ceza almıştır. Hep e, bununla ilgili görüşler vardır. yani Bir yılı aşmaması öngörülür. Peki en bu, bu olarak yapılacak yasada mı düşünülüyor? Ee, evet bir yapılması. düzenleme yapılması planlanıyor. Tabii e, koruyucu tedbirler dediğimiz bir takım tedbirler alıyor. E, hani yargılama sistemleri kendi içinde. E, onların içinde ceza muhakemesi kanunu, yönetmeliklerle düzenlemeler, e, ceza infaz kanunu, bunun yönetmeliklerle düzenlenen işleyişinde değişiklikler olacak tabii bir yıl. Olunca, yani önce yasa değişecek sonra yasaya ilişkin yönetmelikler ee, mi çıkacak? Şimdi bunlar tabii daha çok yönetmeliklerle düzenlenen ha, durumlardır. Çünkü yasalar genel daha esnek düzenlemeler, sözleşmeler toplum için. Hani bunlar yönetmeliklerle güzellik. De, de yönetmelik değişiklikleriyle daha kolay çözülebilir. Umuyorum ki en kısa zamanda evet. çözülür. Şunun için dedim hani yasa gerekiyorsa bir kanun hükmünde kararname çıkarılabilir gibi. Ya tabii meclisin bir takım <gülüyor> insan haklarıyla ilgili ya da herhangi bir olay örneğin Uludere olayını, Susurluk olayından başlayıp bir takım komisyonlar kuruluyor. Komisyonlar da incelensin falan gibi. Hani bunun muhalefet dileğiyle gidiyor. O kadar iyi ve olması gereken bir şey ama ben bu komisyonlardan hiçbir şey çıktığını görmedim. Zaten bir takım böyle artık yılın hikayesine dönen susurluktan işte en son Hrant e, yargılanmasına kadar birçok konuda sonuçlanmadan e, sen yani, yani çok karamsar olma dedin ama e, sonuçlanmadan giden çok da e, hani sevinilecek, ümitlenecek... E, Fazla şey de yok galiba. Yani mesela dönem dönem tabii kurumsallaşma ile ilgili sorunumuz var bizim Türkiye'de. Meclis İnsan Hakları Komisyonu bir dönem örneğin bir hekim başındayken, he, he. Semahpishkin Süt başındayken, yine bir hekim üyesiyken, Mehmet üyesi üyesiyken çok olumlu çalışmalar he, çok yaptılar ve ben. çok Güzel yayınlar yaptılar. Evet, evet, evet. Herkesle de paylaştılar. Dolayısıyla hani bunları kurumsallaştırma yönünde çabaya ihtiyaç var evet, sanırım. Evet. Hani kurumsallaştıramadığımız evet. noktada bir da. Galiba siberek konusunda dün, dün evvel, bugün falan bir e, sonuç çıktı. Yani Hı. tabii bir takım sonuçlar çıkıyor ama e, hani yeterli değil dediğiniz gibi. Hani e, iyiye gidiyoruz, tümüyle iyiye gidiyoruz diyemeyeceğimiz noktadayız. Hı -hı ama hani ee, en azından konuşmaya başladık diyoruz karartmayalım yüreğimizi <gülüyor> evet. de bir yandan Peki, bir şeyler soracağız. Şimdi Türkiye'deki eğitim sisteminde bir bu bunun konuştuğumuz konulara yönelik bir değişiklik düşünülüyor mu? Yani e, içerik açısından yani bir hem insan haklarına bakış olsun işkence bakış olsun e, veya işte şiddeti çok yönlendiren Yüceltmek. evet yücelten bir içerik araştırması var mı? Kontrolü Ama var mı? Bununla ilgili aslında pek çok örgüt sivil toplum örgütü çalışma yürüttü. İnsan hakları açısından değerlendirdi, inceledi raporlar hazırladı. İşte Tarih Vakfı'nın bununla ilgili çalışması var. Hı. Hani ee, gerçekten hani tarihin doğru değerlendirilmesi, şiddet ögelerinin dışlanması örneğin kadınlarla ilgili dediniz, evet. örneğin kadının konumuyla ilgili bir takım ifadeleri düzenleyecek çalışmalar yapılıyor. Ama tabi e, gerçekten o kadar birikmiş, o kadar kemikleşmiş evet. sorunlarımız var ki bizim. Ee, hani onları tek tek ayıklayabilmek ciddi Kolay bir değil, zaman. Tabi ihtiyacını ortaya koyuyor. Hani öyle düşünmek gerekiyor. Tabii mesela kadınlarla ilgili gerçekten olumluluklar vardı ama son dönemde şiddet tasarısıyla ilgili tartışmalar yeniden olumsuzluğa doğru gidiyor. Hani bu sürekli bir çaba, sürekli bir mücadele bir yandan da. Hani hmm. hiçbir zaman yorgun düşmemek gerekiyor. Hiçbir zaman onutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Sonuçta insan kazanacak diye düşünüyorum ben. Peki Şevren Çok teşekkür ederim. Bize vakit... E Ayırdın geldin. Üstelik de e, bütün olumsuzluklara ve karamsar tablolara rağmen hala sonunda da e, pozitif düşünmek gerektiği mesajını da verdin. Yani ne diyeyim sana? Teşekkür etmekten başka. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. Mesaj çok güzel. Sonunda insan kazanacak. Hakikaten. Yani in, insan, insan, insan. altını yani. çizerek bir karı. Tekrar da. teşekkür ederim. Hem kendine dikkat et. Hem e, kutlarım seni. Bütün çalışmaların Bütün çabaların açısından. Ee, ne diyeyim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum size. Davetimizi de kırmadınız. Tekrar ben de teşekkür ediyorum. Peki efendim. Programımızı Atavalpa Yupanqui Banki ile bitirelim. Bu çok önemli bir müzisyen. Kendisinden Nada Mas isimli bir parça dinleyerek sizlere veda ediyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. <gülüyor>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 nada más no tengo cuentas con Dios mis cuentas son con los hombres no tengo cuentas con Dios mis cuentas Tazón con los hombres Yo rezo en el llano abierto Y me hago león en el monte Yo rezo en el llano abierto Y me hago león en el monte Nada más, nada más